Merhaba, 94 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Bu hafta programımıza She Passed Away grubundan Kasvetli Kutlama adlı parça ile başladık. Ben Melis Behlil. Ben Yaşın Burul. Bu haftaki programımızda e, konuklarımız var. Mavi Dalga'dan bir parçaydı çaldığımız ve Mavi Dalga filminin iki yönetmeni şu anda aramızda Zeynep Dadak ve Merve Kayan. Hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba hoş, bulduk. hoş bulduk. Evet, Mavi Dalga bugün vizyonda. Bugün uzun uzun konuşacağız mavi dalgayı ee, ama ona geçmeden önce her hafta olduğu gibi size öncelikle ...iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 40 40 sinefil programının e-posta adresi ise sinefiller@gmail.com Bu arada tabii destekçimize de yine teşekkür edelim geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Mehmet Kurtuluş destekçimiz teşekkür ederiz. Evet. E Bu hafta aslında vizyonda yine çok sayıda film var ama e, Mavi Dalga bunun arasında ön plana çıkan filmlerden biri. Ve de her hafta özellikle tanıtmayı e, öncelik verdiğimiz gibi başka sinema kapsamında gösterime giren film bu hafta Mavi Dalga. Evet, e, hemen başlayalım yönetmenleri hazır burada bulmuşken. E, kısaca aslında önce filmi... Tanıtalım ilk uzun metraj yönetmenlikleri e, Dadak ve Kaya'nın. Filmin başrollerinde de e, ağırlıklı olarak genç bir kadro var. Ayris Alptekin, Nazlı Bulum, Albina Özden, Begüm Akkaya ayrıca daha tecrübelilerden de Onur Saylak ve Barış Hacıhan daha da pek çok isim var ama en ön planda Barış Hacıhan da, da yine genç oyuncularımızdan. Gel. Ama tabii onun yani. Araf'tan gelme evet, bir e, şey sinema deneyimi olan oyuncularımızdan. Evet. Bir grup gencin aslında başta deniz olmak üzere Balıkesir'de bir grup gencin bir senesini anlatıyor gibi. Çok böyle evet. banal bir şekilde özetleyebilirim ama... <gülüyor> evet e ama yani banal iyi bir kelime aslında. Yani Türkçe'de banal biraz e, böyle kötü anlamlı bir kelime gibi ama... E, ...aslında hani daha sıradan olan e, demek diye düşünürsek şey yani banal kelimesini... ...o anlamda Mavi Dalga'da biraz... E, ...o sıradanlığın... ...hikayesini anlatmaya çalışan bir film. Yani e, bir sene boyunca... E, üniversite gitmelerine bir sene kalan... ...bir grubun... ...birbirleriyle ve dünyalarıyla olan... ...dünyalarıyla... E, ...ki ilişkilerine odaklanıyor. Evet aslında genel olarak... E, ...bu tarz filmlerde... ...çok bakılmayan... E, ...bir yaş grubu ve hani... E, ...ve onlar arasındaki ilişkiler... E, ...ana bakmışsınız. Ana da ana akım sinemada aslında... böyle Gençlik filmleri gibi bir alt kategori var bu. Dershaneler serisi <gülüyor> vesaire gibi. E, ama ben tamamen orada belli klişeler üzerinden gişe yapmaya yönelik kendi kendini tekrarlayan böyle bir üretim var. Ne gençlerin hani gerçek deneyimleriyle yaşadıkları, hissettikleri e, Ve, ve e, kendilerini ifade etme, konuşma e, biçimleriyle alakası olmayan adeta bir paralel evren gibi kurgulanmış filmler onlar. Hı -hı. Dolayısıyla Mavi Dalga bir anlamda türünün ilk örneklerinden biri de sayılabilir Türkiye sineması açısından. Evet, Türkiye'de Hı. çok örneği e, yok bu tarz filmlerin. Yani tabii yine anlattığın gibi bu klişelere e, hapsolan <gülüyor> gençlik... Temsilleri 80'ler sinemasından çok yakından e, tanıdığımız bir şey. Ve aslında bizim birlikte büyüdüğümüz hani en fazla... ...televizyona en azından, televizyonda gösterilen filmlerin... ...büyük bir çoğunluğunu e, bu tür gençlik filmleri oluşturuyordu. Yani tabii belki televizyondaki temsilcilerden de bahsetmek lazım o anlamda. E, bu bizim üzerine çok konuştuğumuz bir şeydi. Yani sinema kadar televizyonda da... E, Çok kalıplaşmış bir hani gençlik e, hikayesi anlatma biçimi e, var. E, dolayısıyla da aslında yani başka ne tip gençlik temsilleri var Türkiye'de diye baktığımız noktada televizyona da baktığımızı belki söylemek evet. lazım. Yani kavak yerleri gibi dizilerin Hı -hı. gayet de... ...kopüler olduğu da düşünülürse... Hı hı. ...bir yandan o sıradanlık var... ...bir yandan da dramatiklik var... ...o dizilerde işte daha klişe kullanan filmlerde... ...her şey çok büyük, her şey dra çok dramatik... ...bir yandan hani o yaştayken... ...her şey biraz da dramatik... ...ama filmde benim çok hoşuma giden dengelerden biri... ...o olan şeyler çok büyük işte... ...bana baktı, yok işte bilmem hı hı. ne falan gibi... ...ufacık şeyler bile ama... ...bir yandan da hepsi aslında öyle... ...evet bir sonraki güne... Akı veriyor ve devam ediyor hayat bir şekilde. Hı hı. Ee, şeyi söyleyeyim ben iki defa gördüğüm için şimdi <gülüyor> filmi. İkinci de daha da çok keyif aldım. Çünkü öyle tamam her şey çok ufak şeyler bile çok dramatik olabiliyor. Bir anda anneye patlanabiliyor falan ama böyle bir e, klasik sinema anlamında dramatik bir olay filmde böyle ay başına bir şey gelecek galiba gibi bir şey yok filmde o yüzden böyle sakinleyip ikincisinde tam da o hani karakterlerle daha yakınlaşarak onları daha detaylarına bakıp e, nasıl oluştuklarını o kimliklerin her birinin ayrı biraz konuşma tarzı vesaireye daha yoğunlaşma fırsatı buldum hmm. hani ay şimdi başına kötü bir şey gelecekten sıyrılınca ve ikincide çok daha fazla keyif aldım yani çok daha fazla demeyeyim ama daha fazla keyif aldım e, bu e, ilginç aslında e, izleyicilerimizden birinden böyle bir soru gelmişti İfteki gösterimlerden birinde yani ilk izle işte işte hani filmi her an sanki bu kıza bir şey olacak korkusuyla izledim yani öyle bir şey sürekli yaratıyorsunuz ve o hep boşa çıkıyor e, hatta bunun filmi e, hani umutlu bir film yapmak e, konusunda bir adım mı diye sormuştu bizde hani filme umutlu bir film o anlamda yani çok pozitif umutlu bir film Ee, belki demek doğru olmaz ama e, hani en azından böyle sürekli yaratılan dramatik anlamda yaratılan yapay umutsuzlukların içerisinde karakteri düşürmeyerek karakteri biraz daha hani kendi e, akışına ve öyküsüne bırakmaya çalıştığımız bir film bir senaryo diye cevap vermiştik. Bir de ben e, şeyden girmek istiyorum bu aslında birlikte ikinci çalışmanız. ...iki yönetmenin birlikte çalışması... ...çok sık rastladığımız bir şey değil... ...hele Türkiye'de galiba bir örneği var mı... ...başka bir örneği ben bilmiyorum... Taylan kardeşi... ...Taylanlar evet. var bir de tabii Hakkı Kurtuluş... ...Melik, Melik Evet. ...doğru evet. aslında evet bir hani onların kardeşlik durumlarından dolayı belki de onlara şey Ama şeyler yaptım. değil aslında tabii hakkıyla. Melik, Melik değiller. Evet. Onlar değiller. Ama. Onlar evet. <gülüyor> onların da çok nevi şahsına münhasır bir evet. iki çalışma şeyleri var. Siz de bu sahilleyle başladınız ilk. Sonra hem o nasıl gelişti? Biraz ondan hani hem o projeden de bahsedelim. Çünkü hem o biraz bunu müjdeliyor gibi bir tarafı <gülüyor> da var. Sonra Mavi Dalga nasıl gelişti? Evet. Aslında bu sahilde yı çekmeden seneler önce Zeynep'le birlikte çalışmaya başlamıştık. Ee, Irak Dünya Mahkemesi Tarihe Şerh adlı e, belgeselin yönetmen ve yapımcıları arasındaydı Zeynep, ben de filmin kurgusunu yaptım. O günlerde işte rutin bir şekilde haftada bir iki buluşarak sürekli çalışma e, çalışmamız öyle başladı. E, daha sonra işte ufak ufak başka şeyler üzerine konuşmaya başladık. E, Sayfiye üzerine konuştuğumuz E, zamanlardan birinde de <gülüyor> bu sahilde ortaya çıktı. E, bu sahildenin yani tabii belgesel olduğu için klasik anlamda bir yazılmış bir senaryosu yok. Ama yine de e, belgeseller de kurgudan önce hı. yazılabiliyorlar. Onun için onun da yazımını birlikte yaptık diyebiliriz. Evet. Evet sonrasında hatta birkaç farklı senaryo yazıp hani ona göre kurgulamaya çalıştık. çalıştık sonra hani o da değişti falan derken böyle bir onun da uzunca bir kurgu süreci olmuştu. O da aslında Mavi Dalga'yı zaten konuşmaya başladığımız süreç. Zaten aynı mekanda başlıyor bir nevi böyle bir Kuzey Ege sayfiye ama hani Mavi Dalga'da hemen Balıkesir'e geliyoruz. Biraz o Balıkesir-Taşra meselesinde de belki konuşmak lazım çünkü... Başka yerlerde de söylediğiniz o son dönemlerde Türkiye'de çok görülen Taşra'daki işte bir sıkıntı durumundan farklı bir şey. Evet bir sıkıntı var bir yandan orayı terk etmeye çalışan gençler var ama onların getirdiği müthiş de bir enerji var. Ee... Bir de belki orada şöyle bir parantez açayım. Belki de Taşra'ya dair genelde çekilen diğer filmlerde gördüğümüz o bir Taşra'da kapanıp kalmış olmanın getirdiği, sıkıntının getirdiği, getirdiği bir iç boğuntusu. Ama onun neye gebe olabileceğine dair pek bir his yok diğer filmlerde. Mavi Dalgan'ın bence en önemli ayrıksı noktalarından biri o. Yani taşranın gençlere sunduğu ortam imkanlar ama bütün onların tetiklediği o gebelik durumu. Neye gebe olduğu, gençleri neye doğurduğu, doğurabildiği gençlerle beraber neye doğabileceğine dair... Ee, yarattığı bir atmosfer var filmin. Ee, yani eminim bunu zaten çok kafa yormuş, çok konuşmuşsunuzdur. <gülüyor> Tabii, şey filmde denizin sürekli apartman aralığında karşılaştığı e, gebe bir kadın olması <gülüyor> o anlamda belki e, önemli. Evet, yani belki biraz o aradalıktan bahsedebiliriz. Evet, e, yani özellikle belki diğer hikayelerden ayıran şeylerden bir tanesi Mavi Dalga'da daha filmin başlarında anlattığımız bu gençlerin oradan nasıl çıkmak istedikleriyle başlıyor zaten film. Hani üniversite sınavına hazırlandıklarını ve büyük şehirde üniversite okumak istediklerini çok erken bir noktada öğreniyoruz. Bu da e ...hani buradan nasıl çıkamayacaklarını değil de... ...nelerden geçerek ancak e, oradan çıkabilecekleri üzerine yoğunlaşmamızı sağlıyor. Ama bu çıkma arzusu da yani yine işte hep e, Merve'de kenarımızla konuşuruz ...bir tür işte kaset gibi hani gençlik filmi yapmak diye... E, ...yani işte tamamında bir taraftan da e, koymanız gereken, görmeniz gereken durumlar var. E, ama tabii onlarla olan ilişkisi filmin aslında ne söylediğini e, belirliyor... Bir de çıkamayan örneği var böyle bir ara sıra hatırlatılan bak bu da evet, olabilir başına evet, evet. gelebilir. Şey, Burak yani evet. o hem e, hani Deniz'in erkeklerle kurduğu böyle o iştahlı ilişkinin diyelim bir temsilcisi hani böyle bir gözü her yerde. Bir taraftan da aslında özdeşleştiği karakter yani ya onun gibi olursam diye. O yüzden de hani arzulanan şeyle aslında korkulan şeyin ne kadar aynı olabileceğine dair hani hep e, Burak sevdiğimiz bir karakter oldu bizim. <gülüyor> Başından beri senaryo yazarken Evet çünkü Deniz'in sadece Onun gibi olmak istemiyorum ve olabileceğim En kötü durum bu diye baktığı bir karakter değil Burak Gerçekten bir yandan da etrafındaki insanlar arasında En çok ilgilendiği ve ilgisini çeken insanlardan bir tanesi Çünkü gerçekten Deniz'in günlük hayatından çok farklı geçiyor Burak'ın hayatı gibi filmde bunu çok fazla görmesek de Babasının dükkanında halı katlayan biri onun evet. için e, denizin düşlediği şeylere çok uzak ama bir o kadar da ilgisini çekiyor. Evet. Yani bir de şey var belki işte bu bizi buradan çıkma hayalini. E Ee, karakterlerimizi diyelim e, hani kurmaya iten şey üzerine e, çok da düşündüklerini zannetmiyorum yani hani işte ne yapılır burada e, üniversiteye başka şehre gidilir yani zaten bu karakterin üzerine düşündüğü bir şey bile değildir büyük ihtimalle hatta bir senaryo yazarken şey konuşuyorduk bir karakter de mesela sırf ergenlik hani şeyiyle baş başkaldırısıyla gitmiyorum ben. Yani burada kalacağım dese ne olur diye. Yani sonuç öyle bir karakter olmadı ama... ...yani hep şey diye konuştuk. Eminim öyle bir arkadaşları da vardır mesela. Gül'ün biraz yaşadığı evet. karakterlerden bir tanesinin yaşadığı... E, ...ben sınava girmeyeceğim Ata belki böyle bir şeyden besleniyor olabilir. Bir de yani bu taşra ve şeyle ilgili bir şey eklemek gerekirse... ...yani filmin... E, İşte yani gençliğin arada kalmışlığı, taşın arada kalmışlığı o anlamda filmdeki mekan seçimlerinin de hep işte karşılaşılan yerler. Mesela okulda değil de daha çok serviste görmemiz onları hep yani bir yol üzerinde ya da işte e, apartman aralığında e, görmemiz gibi. Hani hep böyle bir tür tamamına eremeyen, hep arada kalmış durumlardan oluşsun oluşsunuz. Evet, Kendi maalesef. mekanları zaten hani servis biraz da öyle evet. bir şeydir. Esas sosyal tabii. hayatın olduğu işte. Kendi odası, evin başka Hı -hı. yerleri değil de. Hı -hı. Şimdi de tabii altını çizmemiz gereken şeylerden biri biraz televizyon ıı, karşılaştırmasına hani tekrar dönecek olursak televizyondaki bu gençlik dizilerinde o gençleri canlandıranların büyük bir çoğunluğunun yaşı o gençlerle Hı -hı. hiç alakası olmayacak noktada. Hiçbir şekilde bizi ikna etmiyor. Hepsi yirmilerinin üstünde insanlar. Hı -hı. Ama Mavi Dalga'daki gençlerin hepsi gerçekten genç yani hani e, bir şekilde hani o yaşlarda olduklarını da hem e, fiziksellikleriyle hem duruşlarıyla hem konuşma biçimleriyle bize aksettiriliyor. Bir kere genç bu kadar genç bir ekiple çalışmak çok zor olmuş olsa gerek. Evet biraz niye o televizyon dizilerinin ve bazı filmlerin işte 16-17 yaşındaki karakterleri oynayanların işte 25-30 yaş aralığında olduğunu biraz açıklayan bir şey. Kast süreci gerçekten çok kolay. E, değil. Bir kere genç oyuncu bulmak gerçekten Hı -hı. çok kolay bir şey değil. E, biz o anlamda şanslıydık. Yani daha senaryo ortada yokken kast e, direktörümüz Ezgi Baltaş e, nasıl, ona nasıl bir hikaye anlatmak istediğimizi söyledik. O da e, bize aslında işte bir grup birlikte çalışan liseli e, genci tanıdığından bahsetti... Onlarla tanıştık ve senaryoyu onlarla birlikte çalışarak e, şekillendirdik. Onun için e, yani karakterleri yazmıştık ve sonrasında işte onlara uygun yaş aralığında birilerini kastettik gibi dil gerçekten oyuncularımızla şekillendi zaten hmm. senaryomuz. Evet yani özellikle belirli kısımları yani de daha çok bir arada olduğu kısımlarının öyle olduğunda belki vurgulamak lazım. Ee, yani bir e, karakteri tek başına yazmak e, daha kolay olabiliyor. Ama e, asıl hani hep konuştuğumuz e, hani beş tane, altı tane, on tane işte bu yaş aralığında insan bir araya geldiğinde tam olarak ne oluyor? You e, hani doğaçlamalar yaparak, birlikte çalışarak, durumları vererek e, böyle bir oyuncularla... ...hani o e, atmosferi önceden oluşturmak... E, ...böyle bir film için çok gerekliydi diye hep inandık başından beri. O zaten filmin diline de çok yansıyor hakikaten. Sizin muhtemelen yazamayacağınız... E, ...belki tam hakim olamayacağınız kelimeler, argolar... Hı hı. ...tam da yerini buluyor ve hı hı. çok doğal bir şekilde akıyor. Çünkü oyuncuların zaten konuştuğu bir dil o belli ki. Hı hı. Ama filmin en güçlü taraflarından biri de o. Yani... Hepimiz bir zamanlar 16-17 yaşında olduk ama hani ben çok net olarak şeyi söyleyebiliyorum. Şimdi filmin bir de Balıkesir'de geçme tarafı var. Biz Zeynep'le birbirimize bağlıyız. Öyle bir ortak <gülüyor> geçmişimiz eski var Çok arkadaşlar. <gülüyor> evet, biz Zeynep'le çok eski arkadaşız. Bir de hani hem filmi izlerken böyle bir dejavu durumu da oluyor ama aynı zamanda da değil. Hani filmi izlerken beni en çok şaşırtan şeylerden biri oydu. 16-17 yaşında iken ben de oralarda yürüyordum. Ben de oralarda dolaşıyordum. Ama onlar ben değil yani onlar hakikaten bu, bugünün gençleri ve evet. e, hani biz öyle değildik, ben öyle konuşmuyordum, ben öyle yaşamadım. Yani herkesin deneyimleri farklı ve bu farkı yakalayabilmiş olmak çok büyük bir başarı. E, ve o karakterleri hani bugünün gençlerini bu kadar içeriden anlayabiliyor olmak o... Hmm, Yakını yakalayabilmiş olmak da... ...o da biraz yazarlık maharetiyle de alakalı... ...hani filmin yönetmen gözüne geçmediğinin... ...yazarlık tarafı... Hani ...senaryoyu da yazdığınız için diyorum... Ee, çünkü mesela... 16-17 on yaşındaki gençlerle şu an konuşuyoruz... ...onlar bizimle konuşurken bir dilleri var... Tabii, hı -hı. ...bizimle başka bir dille konuşuyorlar... Hı -hı. ...ama filmi izlerken... ...kendi aralarında başka bir dilleri olduğunu... ...ben o dili bilmiyorum mesela... Hı -hı. Hı -hı. Evet. ...filmi izlerken o bana çok geçti... E, ...evet başka bir dil var... ...ve siz o dili yakalamışsınız... Evet o anlayabildiğimiz ama konuşamadığımız dil hissi çok garip bir şey hakikaten. Evet bayağı uzun e, süre uğraştık tabii filmin diyaloğu ve e, işte diyalog tabii aslında kelimelerden ve seslerden oluşuyor. Ve bunların kendi içlerinde yarattığı ritim bizim için çok önemliydi. Çok e, vakit harcamak istedik buna. Ve e, onun için diyalog yazımı bayağı uzun sürdü. Hem işte demin anlattığımız gibi oyuncularımızın buna... Ee, pozitif bir etkisi oldu birlikte çalışmamızın. Çünkü onlar sonuç olarak e, onlarla tanıştığımızda çoğu lisedelerdi ve e, şu an konuşulan dile çok daha yakın bir yerden e, geliyorlardı. dil yani Aslında gençlik diliyle ilgili en faszinadici şeylerden bir tanesi de Zaten bunun ne kadar hızlı değişiyor olması yani büyük ihtimalle seneye ya da işte birkaç sene içinde filme dönüp baktığımızda bir e, geçmişte kalma durumu olacak diye yolunda bu da kendi başına bayağı enteresan bir şey. Evet mesela hani atar kelimesi konuşuruz <gülüyor> onu yani şimdi herkesin çok fazla kullandığı ama işte biz senaryo yazarken ilk defa duyduğumuz anı çok iyi hatırlıyorum atar. Atarlanmak atar yapmak lafını çok çok daha da yaygındı ama mesela hani şimdiden modası geçen Retro. bir laf olmaya başladı <gülüyor> bile evet o anlamda hani böyle küçük küçük bir sürü kelimeyle çok vakit geçirdik. Yine o gençliğe özgü dinlenen müzikler de çok önemli zaten filmin e, programın başında da e, öyle bir parça çaldık. E, hatta şimdi de bir parçayla devam edip sonra da müzik, e, müzik üzerine biraz konuşmak istiyorum. Hatta dinleyen de arkadaşlığımız pekişsin diye buna geçmek istiyorum. <gülüyor> Kim Ki Yer Teorisi. Nedek Yer Teorisi Mavi Dalga filminin e, yönetmenleri Merve Kayan ve Zeynep Dadak konuklarımız 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındasınız. Filmin müziklerinden de bahsedelim biraz. E, Kim Kyo'da e, katkıda bulunan gruplardan ama başkaları da var. Müzikal anlamda da oldukça e, çeşitli bir e, şey var, e, alanı var filmin. Çok katmanlı evet. bir alanı var. Çünkü bir gençlik hikayesi anlatırken gerçekten bunu müziksiz anlatmak çok saçma e, olurdu. En, hani Geriye dönüp baktığımızda da şu anın gençliğine baktığımızda da gerçekten gençken en çok yapılan şeylerden bir tanesi müzik dinlemek ve müzik üzerine e, konuşmak. Onun için e, filmin ses dünyasını oluştururken bunun büyük bir çoğunluğunun müzikten gelmesi gerektiğini biliyorduk filmi yazarken. Bir de yani Kim Kiyo olan ortaklığımızdan söz etmek lazım belki. E, Mavi Dalga ile olmadı bu. Kim Kiyo uzunca neredeyse 4-5 sene oldu. Bir süredir birlikte çalışıyoruz. E, hem daha önce bizim yaptığımız yine Elop diye bir müzikal... Kısa müzikal diyelim. Filmden işte onlara bir klip yapmıştık. Sonra böyle bir tür onların üzerine çaldığı bir performansa dönüştü aslında o. Sonra iki klip daha çıktı filan derken onların şey ses kısmından bizim de görsel kısmından sorumlu olduğumuz bir ...böyle ortak üretim mekanizması oluştu. Onlar da birlikte çalışan iki kadın. Dolayısıyla bizim için bu filmi yapmanın yine en ilham verici şeylerden biriydi Kim evet, Kiyo. Ve çok erken bir noktada katıldılar e, aslında bize. E, biz daha senaryoyu yazarken yine tıpkı oyuncularımızla tanışmamız gibi... ...bir taraftan da filmin ses dünyasını hayal etmeye başlamıştık. Ve Kim Kiyo ile olası e, filmde kullanabileceğimiz sesler üzerine zaten e, konuşuyorduk. Bir de belki şey ekleyebilirim Merve'nin söylediğine... ...hani müziği, e, müzik bandını diyelim tasarlarken... E Hani bugün belki bizim yaş grubumuz ya da bizden büyükler için daha nostaljik olan e, müzikler bugünün gençliği için daha retro yani onların duygusal bir bağı yok onlarla. O yüzden de e, hani onların geri dönüp dinlediği müziklerle bugün daha cool bulup dinlediği müzikler ya da daha sırf hani aslında kötü olduğu için sevdikleri müzikler arasında bir şey e, kurmaya çalıştık, bağ kurmaya çalıştık. Evet. Evet bu Kim Kyo ki da iki kadın dediniz bu kadınlar gününden hiç haz hazetmesen de yarında onun da vesilesiyle e, hani hikaye evet genç bir kızın hikayesi ama bir yandan siz prodüksiyon olarak da e, yönetmen iki kadın senarist e, zaten sizsiniz kurgucu işte <gülüyor> görüntü yönetmeni normalde çok da kadınları görmediğimiz alan görüntü yönetmenimiz da. erkek şey, erkek pardon sanat evet. yönetmenimiz sanat doğru. yönetmeni <gülüyor> ee, biraz ondan da bahsedebiliriz belki. Sinema çünkü aslında çok erkek egemen bir alan hala Türkiye'de hmm. maalesef evet. hani oranları dünyada, dünyada evet. da öyle aslında hani o çok ıı, sık bahsettiğimiz bir mesele ama hmm. hani oldukça ıı, kadınların damgasını vurduğu bir set oldu galiba sizinki. Evet yani tabi sayılar nasıl tam olarak bilmiyorum <gülüyor> istatistik olarak e, nerede duruyoruz ama e, baktığınızda gerçekten kadınların egemen olduğu bir e, set diyebiliriz. Hmm. E, bu Tabii e, her zaman e, yani kadınların egemen olması yine de mesela bizim yönetmenler olarak kadın olduğumuzu unutmamız anlamına e, gelmiyor. Evet. E, hem iyi anlamda hem de negatif anlamda da maalesef e, sürekli orada kadın olarak var olduğunuzu size hatırlatılıyor. Hı hı. Bu e, üzerine konuştuğumuz ve belki yakın zamanda üzerine yazmak istediğimiz şeylerden bir tanesi. Yani belki aslında yani iki kadın olmakla da alakalı bu. Yani bunun üzerine de yeni daha aslında evet. düşünüyoruz ama hani e, tek başına olduğunda bir şekilde o kadar sorgulanmıyor ama böyle iki kadın yani yan yana olduğunda böyle artık bir tür... ...blok ismi oluşturuyor bilemiyorum ama e, hani iki kadın neden bunu yapıyor olsun ki gibi... ...yani gerçekten her bakanın bir size bir tür testten geçirdiği çok enteresan bir e, süreç. O anlamda da yani tabii dünya tarihinde çok var sinema yaparkenki deneyimine dair konuşan kadın yönetmen. O anlamda da e, yani Mervin dediği gibi biz de bir noktada çok isteriz bununla ilgili bir şeyler yazmayı... Ya da bir sonraki filme de bir şekilde bunun girebileceği hissine evet, evet. kapılıyorum ben şimdi. <gülüyor> Evet filmi e, premierini Antalya'da yaptınız ki oradaki hemen ödülleri de sayalım. Senaryo en iyi ilk film ve en iyi kurgu ödüllerini aldı. Ardından Berlin'de gösterildi. İF'de yarıştı e, ve de başka sinemada gösterime giriyor. Bunun dışında da önümüzde bir takım yine festivaller var. Bugün galiba belli oldu San Francisco. <gülüyor> evet yani biz bir süredir biliyorduk ama bugün Değil, açıkçası. <gülüyor> ee, önümüzdeki hafta e, İsveç'te Malmö'de e, gösteriliyor. Daha sonra... Uruguay, işte San Francisco, Kore şimdiden belli olan birkaç festival. Evet. evet. çok heyecan verici filmin bu kadar farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlere bir anlamda erişecek olması. Ben açıkçası ben şahsen de çok merak ediyorum oralarda alımlanması nasıl olacak insanlar nasıl tepkiler verecekler siz katılabilecek misiniz gösterimlere bir kısmını evet. yani katılabileceğimiz Hemen hepsine gitmek istiyoruz Hı. yani şeyi bilemiyoruz tabi Uruguaya gidebilir miyiz daha <gülüyor> <gülüyor> hani uzaklaştıkça işte daha doğal olarak aslında. zorlaşmaya başlıyor ama evet. yani biz bu sahildeyle o anlamda çok sağ olsun bu sahilde bizi çok gezdirmişti <gülüyor> mavi dalga bakalım onun altında kalacak mı <gülüyor> evet çünkü yani film yaptıktan sonra gerçekten olabilecek en güzel şeylerden bir tanesi zaten işte Uruguay'a gidip ya da bu sahilde olduğu gibi Brezilya'ya gittiğimizdeki gittiğimizde or orda in oradaki insanların bizle yazlık deneyimlerini paylaşması. Bu çok muhteşem bir şey. Onun için Mavi dalgalıda inşallah benzer şeyler yaşayacağız. Berlin'de nasıl bir tepki aldı? İlk günküki öneğe de çok fazla soru olmadı. Daha çok sizin tanıtımınız oldu da. Hı -hı. Sonraki gösterimlerde nasıl yani Bir kere seyirci, Türk seyirci miydi, Alman seyirci miydi falan gibi şeyler. Türkiye'den de, de e, bir sürü kişi vardı ama tabii Berlin e, özellikle festival zamanı çok daha kozmopolit olan bir yer. Hı -hı. Onun için işte hem Almanya'nın küçük şehirlerinden gelmiş gençlerle de konuşma fırsatımız oldu. Aynı şekilde işte Yunanistan'dan, İngiltere'den gelen insanlar. Bir de yani film sonrası gerçekten filmle ilgilenen insanlar etrafınıza e, çevirdiği için ya da yanımıza geldiği için e, onlarla konuşmak bayağı iyiydi. Bir de genç seyirci tabii Generation bölümünde gösterildiği için Berlin'de eee Türkiye'de maalesef genç seyirciyle hani nasıl buluşacağı tam olarak bilemiyoruz. Ama özellikle işte festivalin çok spesifik bir bölümü olduğu zaman bayağı bir genç seyirci izlemiş oldu filmi Almanya'da. Evet, yani Türkiye'de özellikle ilk seyrettiğimizde bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum Antalya'da. Hani farklı şehirlerde gençlere yönelik Hı -hı. gösterime girebilirsin, ne kadar güzel olur diye. Hı -hı. E, umarız böyle bir fırsatta bulur film. Umarız belki. Bu arada tabii gösterimle falan. ilgili ben Sinefil'de en çok konuştuğumuz şeylerden biri ve en büyük kanayan yaralarımızdan biri olarak sürekli bahsettiğimiz bir şeyle de hani e, bağlamak istiyorum. O da... Ee, dağıtım sıkıntısı, gösterim problemi. Ee, film Balıkesir'de çekildi ama e, hani Balıkesir'de vizyona girmek konusunda bir sıkıntı çektiğinin ben ayırdımdayım. <gülüyor> Bu pazar günü özel bir gösterim olacak zannediyorum ama hı hı. onun dışında Balıkesir'de maalesef doğru düzgün... ...sinema salonu kalmadı. Hı hı. Ee, bağımsız bütün sinema salonları kapatıldı. Bir tek e, bir zincir var. O da Sinemarin. Ve Sinemarin e, filmi... ...vizyona girdiği ilk hafta almadı. Hı hı. Almıyor... Ee, İkinci hafta. Çünkü çok ilginç şey yapabildiği filmleri var. Yani. Evet yani hani Recep İvedik diyor. Hani evet. bir balık esir filmi varken. Hani maalesef hani Türkiye'de e, sinema gösterim şeyinin gelmiş olduğu durumun. Hani bu şeyine ben tekrar tekrar biz burada evet, Sinefi evet. bu çok konuştuğumuz evet. bir şey çünkü bizim. Yani ben önümde mikrofon bulmuşken hemen emekle ilgili de birkaç bir şey söylemek <gülüyor> istiyorum. Yani gerçekten Berlin'de... E, Hani hep bunu düşünürken bulduk kendimize, yani filmimizi gösterme imkanı bulduğumuz muhteşem salonlara, hani bin küsür kişilik, e, bin beş yüz kişilik salonlara bakınca, e, yani şu anda e, hani bir tane gala yapabileceğiniz bir yer yok e, Türkiye'de ve e, hani işte şey emek öncesinde emek yıkılmadan önce şey diyenler vardı işte insan seyirci gitseydi işte emek kapanmazdı falan. Yani bu kadar basit Ee, bir e, üretim tüketim ilişkisine e, indirgemek sinemayı çok e, yanlış bir şey. Bunu bir kere daha e, söylemek istiyorum. Yani keşke emek gibi bir yer olsaydı da senede yalnızca bir kere e, festival zamanında açılıyor olsaydı... ...insanlar hani yine giderdi orası yine yaşatılabilirdi nelere ne paralar harcandığını düşününce. O yüzden hani emeği kaybettik ama yani umarım hesabını sormaya devam edip belki emeğe benzer bir başka salon yaptırmak yapmak e, gibi bir şansımız olur bunda söylemeyi borç biliyorum. Evet bununla bu bölümümüzü kapatmak uygun olacak. E, Mavi dalgayı konuk ettik. Zeynep Dadak ve Merve Kayan yönetmenleri. Şimdi e, son bir parçayla Mavi Dalga'dan e, devam ediyoruz. Replikastan dinleyeceğiz. Bugün varım, yarın yokum. <gülüyor> Igår var jag, i morgon är jag. Viljevänner, kan bli. feeling Replikasından dinledik. Bugün varım, yarın yokum. Bu hafta vizyona giren Mavi Dalga filminde kullanılan parçalardan biriydim. 94.9 Açık Radyo'da sinifil programındasınız. Canlı yayındasınız hatta. Evet. Ee, bu hafta 7 yeni film gösterime giriyor ve e, az buz değil hem sayı olarak hem e, ilginç filmler olarak e, bunların başında geçen hafta Oscarlardan 2 ...oyuncu ödülüyle ayrılan Dallas Buyers Club Sınırsızlar Kulübü geliyor. Jean-Marc Vallée'nin yönettiği filmde Matthew McConaughey, Jared Leto ve Jennifer Garner başrolleri paylaşıyorlar. 1980'li yıllarda AIDS e, patladığı dönemde Texas'ta geçen gerçek bir hikayeyi anlatıyor e, bu film. Matthew McConaughey en iyi erkek oyuncu Oscar'ını aldı, Jared Leto ise en iyi yardımcı erkek oyuncu... Oscar'ını aldılar bu filmle. Jean-Marc Vallée de zaten e, çok beğenilen, e, bundan önceki yaptığı işlerde beğenilen genç bir yönetmen. E, Sınırsızlar Kulübü de uzun süredir bir şekilde yapılamayan projelerden biri. Gerçek bir hikayenin uyarlaması haftanın e, iddialı yapımlarına. Evet, diğeri ise e, Ömer bir Filistin filmi, İsrail Filistin meselesini çok şahsi bir yerden ele alan Haniya Bohasad'ın yeni filminde Adem Bakri ve Limnubani başrollerde ayrıca Eyat Hurani ve Samir Beşarat'ında rolleri var. Haniya Bohasad, Paradise Now vaat edilen cennet filmiyle daha önce izlediğimiz ve çok beğendiğimiz bir yönetmendi. E, Ömer'dim. E, daha önce İstanbul'da bir gösterimi yapıldım. Bu e, aslada bizzat katıldım. E, zaten e, akademi ödüllerinde ilk beşe kalması da e, güzel bir sürpriz oldu. Ama serinin kuvvetli filmlerinden biri, en önemli faktörlerden biri de Filistin filmi olarak kabul edilmiş olması. Evet, o nedenle de ödülü alamayacağını tahmin ediyorduk politik nedenlerden. Film hakikaten iyi bir film. Çok e, böyle mide yumruk gibi inen filmlerden. E, Ömer adlı bir gencin öyküsü e, duvarın öbür tarafındaki e, Nadia'ya aşık. Nadia da ona aşık ama buluşmak için duvarlardan atlaması gerekince insanların işin içine bir sürü de başka e, unsurlar girince hem politik hem e, şahsi meseleler. Ya e, Bir siyasi gerilim filmi aslında hani tür olarak. Yani siyasi gerilim de var. Bayağı Shakespeareyen tragedi e, aynı zamanda e, ama hakikaten çok etkileyici e, haftanın bir diğer görmek görmek gereken bence e, şu anda dünya hakkında düşünürken e, filmlerinden biri. E, bu hafta e, bir de e, İstanbul Film Festivali'nde ulusal yarışmada yarışacak bir Türk filmi vizyona giriyor. Silsile bu da Ozan Açıkcan'ın yönettiği bir film. Başrollerde Nehir Erdoğan, Tarduf Lord'un İlker Kaleli, Esra Bezen Bilgin gibi isimler var. Bizim henüz izleme şansımız olmadı. İstanbul Film Festivali'nde izleyeceğiz inşallah. Evet reklam yönetmenliğinden gelen bir isim Ozan Açık'tan. Daha önce BKM ile çok film hareketler bunlar ve Sen Kimsini çekmişti. Bu da BKM olmasına rağmen biraz ayrısı duran daha şahsi bir projesi. Bir gecede geçen e, birkaç hikaye, eşin içinde aşk ve suç hikayeleri mevcut. E, son dönem Türkiye sinemasından ilginç örneklerden biri olabileceğini tahmin ediyoruz. Ne de olsa yanışmaya da almış olması bunun da bir işareti. Bir diğer yerli yapım bu hafta Bizum Hoca. O da haftanın komedisi e, biraz da çevre direnişi var içinde ee, Serkan Acar ve Yılmaz Okumuş yönetmişler filmi. Başrollerde Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Serhat Özcan ve Sabriye Kara yer alıyorlar ee, Trabzon'da imamın, tayin edilen imamın gelmesi gecikince köylüler tarafından hadi sen imamımız ol denen e, Bizum Hoca adlı bir karakterin öyküsü ama bir yandan da bir HES inşaatı Aha. durumu var köyde ve Bizum Hoca da bu HES'e karşı e, bir e, protesto hareketi başlatıyor Evet iki yönetmenli bir film bu da Yılmaz Okumuş ve Serkan Acar beraber yönetmişler senaryo Yılmaz Okumuş'a ait Serkan Acar aslında Aşk ve Devrim filmini yönetmişti 2011 senesinde o filmle ilk yönetmenliğini yapmıştı. O daha hani dramatik bir filmdi. Ee, bu sefer bir komediyle karşımızda. Ee, ama ikisinin de ortak noktası hani daha siyasi bir duyarlılığı olması diyebiliriz. Burada da heslere karşı bir hareketi ama daha komedi çerçevesinde sunduğunu görüyoruz. Evet, bu hafta bir diğer film, 300, Rise of an Empire, 300, Bir İmparatorluğun Yükselişi. Noam Murrow yönetmiş, Lena Headey, Green, Rodrigo Santoro ve Sullivan Stapleton başrollerde. Zack Snyder bu sefer yönetmiyor fakat senarist ve yapımcı olarak e, projeye dahil. İlk e, 300 partalı birkaç sene önce oldukça e, hem ilgi görmüştü hem de çok eleştirilmişti e, Persleri temsili yönünden bu filmi henüz bilmiyoruz dünyada da bugün gösterime giriyor bakalım bir öncekinden nasıl karşılaştıracağız evet bu hafta bir de e, animasyon var e, Kuşlar Şehrinde Macera Zambeziyam bunda da yönetme olarak Wayne Thorny görüyoruz e, Ama e, Türkçe versiyonunu kimler seslendirmiş? Yekta Kopan var Türkçe hı. versiyonunda. Dişeyde basın e, bülteninde aslında komik de bir şey geçiyor. E, bazı yerlerde seslendirenler işte Yekta Kopan ve Leonard Nimoy falan diye. Ah. Hani Bir kısmı Türkçe bir kısmı İngilizce gibi ama. E, pek öyle olduğunu sanmıyoruz. Pek öyle olduğunu ama. sanmıyoruz. Bir evet. Güney Afrika animasyonu pek görmemiştik daha önce. E, o da bu haftanın daha küçük dinleyicilerimize yönelik filmi. Evet, bu hafta aslında programımızın neredeyse sonuna geldik ve aslında daha söyleyeceğimiz çok şey var. Oscar'lar verildi, İstanbul Film Festivali'nin programı açıklandı ve e, Nemfomanyak yasaklandı. Şimdi en bizi rahatsız eden o haliyle. Evet. Diğerleri güzel haberler, mutlu haberler. Ee, Film Festivali'nde 200'den fazla... ...güzel film göreceğiz... ...bunların arasında da tekrar görebileceğiz... ...çünkü sinemalarda gösterime... ...giremiyor şu an itibariyle... ...aslında hani İstanbul Film Festivali... ...böyle bir güzellik yapıyor bize... ...dememiz lazım... ...çünkü normalde başka bir film festivalinde... ...gösterilen bir filmi tekrar göstermiyordu... ...İstanbul Film Festivali... da IF'de gösterilmiş olduğu için... ...programlarında yoktu... ...ama bu... Iı, ...yaş e, kategorisi için değerlendirme kurulunun aldığı red kararı üzerine... E, ...İstanbul Film Festivali bir açıklama yaparak... Nymphomania e, Festival'de göstereceğini açıkladı. Bence de doğru bir hareket. Evet, yani o kurulun adı değerlendirme ve sınıflandırma kurulu. Yasaklama ve sansür kurulu değil. Belli bir sınıflandırma yapıp 18 artı deyip... E, ...belki gösterimini sınırlayıp... ...o şekilde gösterime sokmaya izin vermesi gerekiyordu. Ee, bu daha önce başka filmlerle de gerçekleşti. Ee, ve hani... ...tamamen... ...özgür... ...bir sanat üretimine ve tüketimine... ...ket vuran bir şey. Ee, kaldı ki hani... yakın ...seksi sunuş şekli... ...aslında hani, pek çok filmden çok daha... Ee, Yani nasıl anlatsam bunu öyle bir zaten çekici hale getirmiyor ki e, aslında o kurulun muhtemelen istediğinin tersi bir iş yapıyor. E, ama yani bunu kuruldakileri anlatan kişi olmak istemiyorum ben. Ama belki de birilerinin anlatması gerekecek mi bir noktada ya da hani onlarla diyalog kurmak mümkün mü diye. Kurulda anlatmaya çalışanlar oldu. iki kişinin itirazlarıyla bu karar geçti. E, fakat anlaşılan dinlemiyorlar. Zaten başta sıkıntı kurulun elinde böyle bir yetkinin olması. Kurula hani e, düzenleme açısından böyle bir yetkinin verilmiş olması büyük bir problem. Kurulun böyle bir yetkisinin olamaması gerekiyor bence. Yani eğer e, görevleri sınıflandırma ise sınıflandıracaksın. 18 yaş üstündeki seyircinin yani bir yetişkinin ne izleyip ne izleyemeyeceğini başkalarının karar verdiği bir sisteme zaten demokrasi demiyoruz. Onun başka bir adı var merak edenler Google'dan araştırıp ne olduğunu söyleyebilirler yani. Kaldı ki mesele izlemekse, yani bu filmi normalde sinemaya soksanız işte 3.000, 5.000, 10.000 hadi 20.000, 30.000 TL edecekse şu anda o kadar çok konuşuluyor ki torrentlerden hem e, işin legal boyutunu zorlayan bir şekilde <gülüyor> hem de yine izleyecek bir şekilde insanlar bulacak bu filmi bir şekilde ve izleyecekler ve daha çok insan izleyecek. Evet aslında bir anlamda filmin promosyonunu yapmış oldular evet. bu aldıkları kararla ee, böylece önümüzdeki günlerde de hani bu mesele pek kapanacak gibi değil hani hem değişik meslek kuruluşları hem değişik çevrelerde bu konuda tepki göstermeye de devam edecekler. Evet biz de tepkimizi filmden Rammstein'ın bir parçasını çalarak <gülüyor> gösterelim size veda ederken. Teknik Masa'da Feryal'e ve destekçimiz Mehmet Kurtuluş'a çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki programı Rammstein'dan Füremih ile bitireceğiz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları Good. My body doch two names, two daughters.